Açık Dergi. Canlı yayındasınız. Açık Radyo dinliyorsunuz 94.9 ya da acikradyo.com üzerinde. Evet bugün sendikalar iş bırakma eylemi yapmıştı. Dün haberinde canlı yayında vermiştik sizlere e, diske bağlanarak bir günlük iş bırakma eylemiydi bu. Genel grev için yeterli koşulların sağlanmadığını söylemişlerdi. Disk KeskTMOP TTB ve TDHB ortak eylem kararı almışlardı. Bugün yürüyüşler oldu. Daha doğrusu basına açıklamaları oldu diyebiliriz. Yürüyüş olmadı çünkü e, tünelde kesk ağırlıklı olarak ve e, şişli civarında da diskin toplantıları vardı. Açıklamalar yapıldı. Daha sonra e, ana topluluk diyeceğim. Yani bu iş bırakma eylemin aktörleri büyük ölçüde e, dağıldılar ama insanlar sokaklardaydı. Evet bir hareketlilik olduğu haberi de geliyor yavaş yavaş. NTV hı hı. kaynaklı bir haber var ama bunu henüz teyit etmedik. Harbiye civarında, Harbiye ve Nişantaşı civarında da bugün esnaf bir basına çıkılması yapmış. Onu da e, belirtmek gerekiyor galiba. Evet 17-18 civarında keske keyle bitirmişti. Basın açıklamasının ardından dağılıyoruz anonsu yapılmıştı. Ondan yaklaşık bir 20 dakika sonra 17-26 gibi diskte de eylemi bitirme kararı aldı. Ee, aldığımız haberler aslında senin de söylediğin gibi henüz teyit edilmemiş olmakla birlikte e, tünelden İstiklal Caddesi'ne, pardon Galatasaray Lisesi'nden İstiklal Caddesi'ne epey kalabalık bir grubun orada olduğuna dair bir bilgi var. E, t 24ten bir bilgi geçildi. E, İstiklal Caddesi'nde toplanan grubu ve Osman Bey'de dağılmayan gruplara polis müdahale ediyor. E, Başlığıyla yayın bir, birkaç dakika önce bu bilgiyi Twitter üzerinden. Ee, yani kalabalık bir grup olduğunu biliyoruz aslında. Özellikle panga altı ve e, bu, bu tarafta yani tünel tarafında kalabalık bir grup olduğunu biliyoruz. Ama şu anda e, çok kesin haber olmadığı için aslında fazla bir şey de söyleyemiyoruz. Ama e, grup ve polis arasında yaklaşık iki gündür özellikle yoğunluklu halini gördüğümüz bekleyişin devam ettiğini belki söyleyebiliriz buradan. Evet bu arada Galatasaray Üniversitesi'nde de... Eğitim sene bağlı çalışanlarda grev ilan etmişler, onu söyleyelim. Bu işine grev var, pankartı asmışlar. Daha doğrusu bir de açıklama yapmışlar. Gezi Parkı direnişinde polis şiddetine karşı gerçekleştirdikleri bu eylemde yaşadığımız bu süreçte birlikte ve dayanışma içinde hareket etmek zorundayız. Diyorlar, demokrasi, özgürlük ve insan haklarını savunmak adına öğrencileri, meslektaşları ve Halkla dayanışmaya, üniversitelerde hayatı durdurmaya, tepkide netile getirmeye, sınavları ertelemeye davet ediyoruz demişler. Dün Claudia Roth yapmış olduğumuz söyleşiyi yayınlamıştık sizlere. İstanbul'daydı cumartesi gecesi Taksim Gezi Parkı'na gerçekleşen sert polis müdahalesinin ardından divan otelinde mahsur kalan isimlerden bir tanesiydi. Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Claudia Roth, Almanya'da farklı basın mecralarını... Açıklamalarda bulunuyor. Dünkü söyleşiyi AçıkRadio.com'un web sitesinde bulmanız mümkün ama biz bugünkü açıklamasından da ufak e, alıntılar yapabiliriz. Uluslararası hukukta yaralı tedavi edilen yerlere saldırılmaz diyor. Dün gece bunu buna bile e, uyumamıştır demiş cumartesi. Gecesi hakkında burada şeyden bahsediyor. Otelimden meydana kırmızı beyaz sardunyalar diktiklerini görüyorum. Memleketin milli renkleri dün Başbakan Tayyip Erdoğan Gazi Çeşme'deki mitinginde Taksim Gezi Parkı'ndaki çiçeklendirme Çalışmasından bahsettiğinde de e, Biz de ufak yorumlamaya çalışmıştık Kölücelot da şöyle diyor Bu kırmızı beyaz sardunyaları Gördükten sonra dün akşamdan Yani cumartesi akşamından sonra burası Tam bir demokrasi Mezarlığını andırıyor e, Demiş evet e, Şöyle diyor Yeni Türkiye burda esasında burada daha önce buna benzer bir şey yaşanmadı ilk defa klasik anlamdaki siyasi, siyasal partiler dışında farklı taze bir sivil toplum örgütlenmesi yaşanıyor biz bu yeni Türkiye'nin tarafındayız e, demiş Berlin'e Brüksel'den gelecek olan net mesajda bu olmadı ama bir yandan da gezi Parkı'nda bir haftadan daha fazla bir süredir hakkında e, yayın yaptığımız gezi parkının dağıtılmasının ardından etraftaki tablo da bu muhalefetin yeni doğan muhalefetin bildiğimiz eski tarz bir çeşit e, mücadele alanına kötü bir mücadele alanına yani şiddet içeren bir mücadele alanına çekildiği görüntüsü dün de e, duyuldu esasında sadece polis değil sivillerin de e, dahil olduğu saldırılar e, gerçekleşti. Bu Yeni muhalefetin doğuşunu e, kutladığımız günler içerisinde ayrıca sosyal medya gözaltlarının e, da tekrardan başlayacağını bugün Muammer Güler'de e, duyurmuş. Egemen Bağış'ın taksim meydanına çıkan herkes teröristtir açıklamasının altından Gezi Parkı'nda büyük deniş başlatmış olanlar yavaş yavaş terörist olarak yaftalanmaya ve terörist olarak e, yavaş yavaş değil hatta hızla e, muamele görmeye devam ediyorlar. Evet Muammer Gilleriniz bu senin bahsettiğin sosyal medya gözaltılarıyla ilgili bu arada bir yasal düzenlemede yapılması gerektiğini düşünüyoruz demiş. Yani bir yasal düzenleme yapıldıktan sonra böyle Hakaretler bir şey geçilecek. Mı? İzmir'de böyle bir çalışma oldu. İzmir'deki gözaltına alınan Twitter gerekçesiyle Twitter'daki tweetleri gerekçesi de gözaltına alınan kişilerden bahsetmiştik. Şimdi diğer yerlerde de böyle bir çalışma olacak demiş. Tabii bu konularda ayrı bir yasal düzenlemenin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Adalet Bakanımızın ve ilgili bakanlıkların çalışmaları olacak bu konuda demiş. Aslında Claude Dorotun bahsetti yeni Türkiye ee... ...daha önce hiçbir şey benzer hiçbir şey yaşanmadı diyor. İlk defa klasik anlamdaki siyasi partiler dışında farklı tazlı bir sivil toplum örgütlenmesi yaşanıyor. Biz bu yeni Türkiye'nin tarafındayız. Berlin ve Brüksel'den gelecek olan net mesaj da bu olmalı demişti. E, tam bu noktada aslında yeni bir Türkiye e, noktasında yani tamamen yeni bir toplumsal muhalefet ve sivil e, hareketlilik noktasında... ...bugün içinde elimize ulaşan bir e, mesajdan bahsedebiliriz... E, ...teyit etmeye çalıştığımız bir mesaj bu. E, Reclaming Streets e, adresinden geldi. Reclaming Streets de aslında Berlin menşeili bir e, site. Kent hareketleri e, başta olmak üzere... ...yani e, zaten bu süreç içinde... Türkiye'deki çeşitli sivil toplum örgütleri Taksim Dayanışması'nda birleşenlerinden bazı sivil toplum örgütleri e, yurt dışına hem durumu anlatan e, ve çağrı niteliğinde diyebileceğimiz bazı e, metinler göndermişlerdi. E, onlardan e, gelen, onlara gelen aslında bir mesaj, Sapkomandante Marcos'tan bir mesaj gelmiş bugün içinde. Artık en hareketlerinden e, öğrenmiştik. ...teğidini aldık. Evet. Tedini... evet Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu 2. Komutanı... ...Markos e, şöyle demiş... ...kısaca özet geçelim. Aslında epey ilginç bir metin. Tüm dünya vatandaşlarına kardeşler, kadınlar... ...erkekler, evsizler, yoksullar... ...diye başlıyor Markos sözlerine. Zapatalar kaç kişidir diye sormuşlardı bizlere... ...ve biz hakları, özgürlükleri... ...kendi gelecekleri için mücadele verilen her yerde... ...yüz binler olduğumuzu söylemiştik. Şimdi bugün burada binlerce kilometre öteden... ...duyuyoruz ki Anadolu topraklarında... ...Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Lazlı Çerkezler'in ve sayamadığım diğer halkların ana yurdunda onurlu yaşamak isteyen yüzleri maskeli yüz binler sokaklarda özgürlük diye haykırıyor. Diyor yıllardır Kürt, Kürt kardeşlerinin onurlu bir yaşam mücadelesinde olduğu gibi. Mücadeleye başladığımız günden bu yana yalnız olmadığımızı, milyonlar olduğumuzu ve her gün çoğaldığımızı biliyorduk. Bugün bir toprakta daha da çoğaldığımızı görüyoruz. Hükümet, hükümetlerinin on yıllardır süren baskıcı yönetimine karşı onurlarını savunmak için Türkiye halklarının sokaklarda isyanda olduğunu ya basta diye haykırdığını işitiyoruz diyor. Ezilenlerin sesine ortak olmakta bu İstanbul'un isyanın başkentine dönüşmesi. Kürtlerin, Ermenilerin, Hristiyanların, Müslümanların başkentine dönüştüğünü görüyoruz İstanbul'un diyor. On yıllardır kendi hükümetlerince aşağılananların, bastırılanların, yok sayılanların bugün artık buradayım dediğini görüyoruz ve heyecan duyuyoruz diyor Marcos. Evet. istediğimiz hiçbir zaman demin koridorun bıraktığı yerden de devam edersek. istediğimiz hiçbir zaman yeni bir iktidar, yeni bir yönetim, yeni bir hükümet, yeni bir başkan olmadı. Sadece saygı bekledik. Özgürlük, demokrasi ve adalet isteğimize saygı göstermesini bekledik. Hükümetlerden <gülüyor> affedersiniz, Türkiye halkı da günlerde süren denişinde aynısını istiyor ve talep ediyor. Şu an iktidardaki hükümetten başlamak üzere iktidara gelecek tüm hükümetlerden sadece özgürlük, demokrasi ve Adalet isteğine saygı bekliyor. Bunu göstermediğiniz takdirde hakların ve özgürlüklerin sahibi olan bizler size karşı her zaman direneceğiz. Saygılı olmayı öğreninceye kadar sokaklarda savaşacağız. Yeni bir şey fazla bir şey değil. Sadece haklarımıza saygı duymanızı bekliyoruz. Çünkü bizler nasıl yaşamak istediğimizi biliyor. Nasıl yönetmek ve yönetilmek istediğimizi çok iyi biliyoruz. Kendimizi yönetmek ve hakkımızda kendimiz karar vermek istiyoruz diye ee, Lacandon ormanlarından bir mesaj göndermiş. Bizler buradan diye ekliyor, bitiriyor mektubunu. Onurlu bir yaşam için mücadele eden Türkiye haklarını dostça selamlarımızı iletiyor ve isyanın ateşinin çiyapası ısıttığını belirtmek istiyoruz. Tarihi geçmişten ve gelecekten kurtarıp geçmişten ve gelecekten kurtarıp şimdiye taşıyanlarla dayanışmayla diye de nokta koymuş. ikinci eee Komutanı ise Batiste Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun subkomanda, meşhur subkomandanti Marcos'tan <gülüyor> gelen bir e, mesajdı. Dün Occupy Wall Street'in Twitter hesabından da bir mesaj atıldı. Bu arada e, buradaki Occupy hareketi değil ama burada yaşananlar hakkında Başbakan'a teşekkür ediyorlardı. E, buraya bizlere yeni bir... E, Toprak kazandırdığınız için demişlerdi. <gülüyor> evet. Daha doğrusu yeni bir ulus kazandırdığınız için direnen ulus manasında sözlerini söylemişlerdi. Sonra statü fitirdan pek anlam veremediğimiz tepkiler çıktı. O küpayla buradakilerin benzemezliği aslında işte dış mihraklar tarafından yönlendirildiğine dair. Ama bir yandan uluslararası camiadan da e, destekler e, sürüyor. Destek mesajları özellikle geçtiğimiz hafta sonu e, gezi hakkının boşaltılmasıyla beraber Türkiye'nin imajı gerçekten bozulmuş gibi gözükmekte ama insanlar haklarını aramakta kararlılar. Bunun mevzi taksim ya da değildir. Bu başka bir tartışma konusu. Evet. E, bu arada Fatih Akın da bugün e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e hitaben bir mektup yazmıştı. Belki Tarık Ali'den bahsedebiliriz bu noktada. Ya da tamam Fatih Akın Çok kısaca aslında sadece bir alıntı yapacağım. Hepsini okumanın gereği yok. Aslında e, gereği yok dediğim e, bir yanetten aldık bunu ve bütün süreci bir kere kerede anlatıyor. E, hem özellikle son iki günde yaşanan polis şiddetini anlatıyor. Polis hiçbir ayrım gözetmeden halka tonlarca biber gazı, gazlı su, plastik mermiyle müdahale etmeye devam ediyor. Ve siz susuyorsunuz. Çok değil on yıl önce temel hak ve özgürlükleriniz için... Mücadele eden siz ve sizin partiniz bu halkı en iyi sizin anlamanız gerekmez mi diye soruyor Cumhurbaşkanı. Evet. İktidar gömleğini giyen diğerleri gibi vicdanınızı soyunup bir tarafa bıraktığınızı düşünmek istemiyorum. Vicdan olanlara sesleniyorum. Bu vahşeti durdurun diye bitirmiş sözlerini Fatih Akın Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdı bu mektupta. Evet Tarık konuşması bugün içerisinde yayınlandı. Tarık Ali zaten Kulu Park'ta görmüştük fotoğraflarını. Orada oturuyordu kişilerle beraber. Evet Tarık Zaten o da onu belirtmiş. Ankara'da birkaç gün geçirdim. Ama izliyorum sizleri diyor. Şimdi kısaca ona kulak verelim. Dear friends in Turkey, young and old, those of us who have been watching your struggle from outside Turkey and in my case for a few days in Ankara, uh, want you to know that once again you have ignited hope in the whole European continent. What you have done is extremely important because what it demonstrates is that young Turks are just as capable of resisting oppression from authoritarian democratic governments as Greeks, as Spaniards, as Portuguese, as Italians, as everyone. This courage that you have shown has also transformed Turkish politics. We might not notice the changes for some years to come, but Evet şöyle diyor Türkiye'deki sevgili genç ve tecrübeli arkadaşlar. Türkiye'nin dışında sizin mücadelenizi izleyen bizler ki benim için Ankara'da geçen birkaç gün olmuştu. Sizlerin bilmesini istiyoruz ki bir kere daha tüm Avrupa kıtasında umudu ateşlediniz. Yaptığınız şey son derece önemli çünkü şunu gösteriyor genç Türkiye'liler, otoriteryen ama demokratik hükümetlerin baskısından kaçınabildiğinden Yunan, Yunanistan'dakilerin, İspanya'dakilerin, Portekiz ve İtalya'dakilerin yaptığı gibi göstermiş olduğunuz. Bu cesaret aynı zamanda Türkiye'de yapılan siyaseti de dönüştürdü. Birkaç yıl içerisinde hemen fark <gülüyor> edilebilir diyor bu değişiklikler Tarık Ali ama neslinizin sokaklara çıkarak otoriter hükümetlerin politikalarına tahammül etmeye hazır olmadığını göstermesi herkes için önemli de sakın vazgeçmeyin diyor. Evet, bir başka konuya da dikkat çekmek istiyorum diye hızlıca devam edelim. Evet ki bu da çok kabul görmeyebilir ama söylemem gerektiğini hissediyorum demiş Tarık Ali. Bazen kitlesel hareketlerdeki coşku ne zaman geçici olarak durulması çağrısının evet, gerektiğini anlamamızı zorlar. Geçici kelimesini kullanıyorum bunu düşmanın sizi bozguna uğratmasını engellemek için diye eklemiş. Eğer hareketin alevi azalmaya başlarsa birkaç insan eylemlere gelmeye başlarsa sadece sanırım bazıları tarafından bu durum bozguna uğramak şeklinde algılanabilir. Ama şöyle devam ediyor. Eğer inisiyatif alırsanız ve zamanı geldiğinde sebebi her ne olursa olsun işgali yani okupasyonu bitirme kararı verip ama düzenli olarak buluşabilirsiniz. Ayda bir ayda iki kere. Evet gezi protestolarından sonra bile ülkenin her yerine hala orada oldunuz ve dayanışmayı tesis ettiğinizi göstermek için yapın bunu. Geçmişte yaşanmış mücadelelerden öğrenilmiş bir başka önemli derste düşmanımızın bizi bölmeye, çözmeye çalışmasıdır. Bizi rahatsız etmek için ajan provokatör derler. Bunun amacı birliği, dayanışmayı çözmektir. Yapılması gereken şey, hepiniz sizin sorumluluğunda ne kadar çok insan birlikte aynı kararı alırsanız o kadar iyi olur. Bunlar yapılması zor olan şeyler ama bununla ilgili biraz uyanık olmanız gerekiyor demiş bu Tarık Ali. Evet özellikle son e, dün e, yaşananlardan sonra belki herkesin bir moral bozukluğu ve bozguna uğrama hissi varsa ya Tarık Ali'nin bu mesajı aslında biraz ilaç gibi geliyor. E, durmak, biraz ne yapılacağını düşünmek ve sonrasında bu toplumsal hareketin nereye dönüşeceğini e, kavrayabilmek ve beraber e, bunu dönüştürebilmek için aslında bazen e, bu tür şeyleri geri çekilme olarak değil beklemek ve tekrar harekete geçmek olarak algılamak da önemli sanırım. Evet bu süreçteki önerilerden birkaçını da işaret ediyordu zaten. Gez parkına alternatif olarak. Şimdi ufak bir ara devam edeceğiz. Açık dergi